23. Sohbet Kalplerin Pasını Gidermek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyururlar. Hiç şüphe yok ki şu kalpler paslanır ve yine hiç şüphe yok ki onların cilası Kur'an okumak, ölümü hatırlamak ve zikir meclislerinde bulunmaktır. Kalp paslanır. Eğer sahibi hemen harekete geçerek onu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği şekilde cilalar ve telafi yoluna giderse ne hale? Aksi halde paslanmanın da ötesinde iyice kararır. Kalp nurdan uzak bulunduğu, dünyayı sevdiği ve ileri derecede bir takvaya sahip olmadığı halde dünyaya fazla meylettiği için kararır. Zira kalbinde dünya sevgisi yer eden bir kişinin Takvası zahil olur Neticede bu kişi Haram helal demeden Dünyalık toplamaya başlar Dünyalık toplamada Haram ile helali birbirine Ayırt etme hassası zahil olur İzzet ve celal sahibi Rabbinden Utanma ve korkma duygusu ortadan kalkar Ey ahali Peygamberimizin sözünü kabul ediniz Onun size anlattığı Deva ile kalplerinizi Cilalayınız eğer birinizin bir hastalığı olsa da Bir tabip doktor kendisine bir ilaç tavsiye etse O ilacı kullanmadan ona yemek vermez Gerek halarda gerekse insanlar arasında bulunduğunuz anlarda İzzet ve celal sahibi Rabbinizden korkunuz Sanki açıktan görüyormuşçasına Onu gözlerinizin yegane hedefi haline getiriniz Şurasını unutmayınız ki Eğer siz onu görür olmasınız da o sizi mutlaka görmektedir. Kim ki kalbiyle izzet ve celal sahibi Allah'ı zikrediyorsa, işte o kimse zikrediyor demektir. Kim ki onu kalbiyle zikretmediyse, o kimse zikredici değildir. Dil kalbin uşağıdır ve ona tabidir. Vaazlar, nasihatler dinlemeye devam et. Zira vaiz ve nasihatlardan uzak kalan kalp körleşir. Tövbenin hakikati her halükarda izzet ve celal sahibi hakkın emrini tazim etmek, yüceltmektir. İşte bunun içindir ki büyüklerden biri Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun şöyle der. Hayırların tamamı iki cümlede toplamıştır. Bunlardan biri izzet ve celal sahibi Allah'ın emrini tazim ve yüceltmektir. Diğeri de onun mahlukatına şefkattir. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın emrini tazim etmeyen ve yine Allah'ın mahlukatına şefkat göstermeyen her insan Allah'tan uzaktır. İzzet ve Celal sahibi Allah, Musa aleyhisselama vahyen buyurdu ki, Merhametli ol, ta ki ben de sana merhamet edeyim. Ben çok merhametliyim. Kim ki merhametli olursa ben de ona merhamet eder ve kendisini Cennetimi koyarım, merhametlilere müjdeler olsun. Ömrünüz yediler yedik, içtiler içtik, gidiler giydik, topladılar topladık gibi sözlerle geçti. Kim ki kurtuluş isterse nefsini haramlardan, şüpheli şeylerden, şehevattan alıkoysun. İzzet ve celal sahibi Allah'ın emirlerini eda hususunda sabırlı, tahammüllü olsun. Nehirlerinden uzak durma ve takdir ilahiye gönül rızasıyla boyun yeme hususunda sabırlı, tahammüllü olsun. Tasavvuf ervabı ve hak erenleri, İzzet ve Celal sahibi Allah ile beraber olmakta ve onun emirlerini yerine getirmekte sabırlı, tahammüllü oldular. Fakat ondan uzak bulunmaya ve onun ahkamına karşı gelmeye asla sabredemediler, tahammül gösteremediler. Onları Allah için sabrettiler, tahammül gösterdiler. Onun ahkamı hususunda sabrettiler, tahammül gösterdiler. Onunla beraber olabilmek için sabrettiler, tahammül gösterdiler. Kendileri için ona yakınlık hasıl olmasını talep ettiler. Nefslerinin, hevai arzularının, tabiatlarının evlerinden fırlayıp çıktılar şeriatı kendilerine, Arkadaş edindiler ve İzzet ve celal sahibi Rab'lilerine doğru yola çıktılar Yol boyunca onları afetler, musibetler, korkular, gamlar, kederler, açlıklar, susuzluklar, çıplaklıklar, zaaflar, zilletler karşıladı Fakat onlar bütün bunlara hiç aldırış etmediler Yollardan asla dönmediler Fütur getirmediler Gevşeklik göstermediler Sahip bulundukları güzel duyguları, şevk ve heyecanları, güzel hasretleri asla kaybetmediler. Onlar öyle ayaklar üzerinde yol almaktadırlar ki yürüyüş esnasında asla fütür duymazlar. Bu yürüyüşü aynı tempoyla devam ettirmekten de bir an dahi geri durmazlar. Ta ki hem kalplerinin hem de bedenlerinin bekası tahakkuk edinceye kadar. Ey ahali! İzzet ve celal sahibi Allah ile karşılaşacağınız anlar için amel ediniz. Onunla karşılaşmadan önce kendisinden haya ediniz. Müminin hayası önce İzzet ve celal sahibi Allah'tandır. O önce Allah'tan haya eder, sonra da mahlukattan. Ancak dinin emirlerinin yerine getirmesi bahsinde haya yoktur. Bu hususlarda müminin haya etmesi, ve dinin hükmünün yerine getirmekten geri durması halal olmaz. Bilakis izzet ve celal sahibi Allah'ın dininin esaslarını ve ahkamını tatbik etmesi ve bu husustaki emrine uyması gerekir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, bunlara Allah'ın dinini tatbik hususunda acıyacağınızı tutmasın. Nur Suresi 2. Ayet Kiminki ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığı gerçekten sabit olursa Allah Resulü ona bir zırh giydirir Başına bir miğfer çeker Kendi kılıcını kuşatır Kendi edep ve terbiyesinden Kendi şemailinden Kendi ahlakından ona bir şeyler tahsis eder Kendi elbiselerinden bazılarını ona bizzat giydirir Kendi ümmetinden olduğu için onunla sevinci artar Ümmetinin arasında böyle birisi bulunduğu için Rabbine şükreder. Daha sonra da ümmeti için onu kendisine naib, kılavuz ve ümmetini Allah yoluna davetçi yapar. Böylece o da Allah Resulü'ne niyabeten ümmeti Muhammed'in içinde Allah'a götüren kılavuz ve davetçi olur. İzzet ve Celal sahibi Allah bu kişinin ruhunu kabz ettiği zaman hemen ümmeti Muhammed'in içinde ona halef olacak birisini onun yerine eder. Böyleleri ancak milyonda birdir. Bunlar son nefesleri tükeninceye kadar bu vazifelerini devam ettirirler. Halka rehberlik ederler. Onların eza ve cefalarına katlanırlar. Bu eza ve cefalar içinde bile vaz nasihat ve irşat vazifelerini bırakmazlar, ihmal etmezler. Münafıkların ve fasıkların yüzlerine karşı tebessüm ederler. Onlara hakikatleri anlatabilmek için de bulundukları durumlardan kendilerini kurtarabilmek ve izzet ve celal sahibi Rab'larının kapısına götürebilmek için her çareye başvururlar. İşte bunun içindir ki, büyüklerden biri Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun şöyle der. Fasının yüzüne ancak Arif olan gülümseyebilir. Arif, Fasının yüzüne gülümser ve onun kendisini tanımadığını, Kendisinin ise onun dininin evinin Araplığını, kalbinin karalığını ve derdinin çokluğunu bildiğini gösterir. Fasık ile münafık, Allah Resulü'nün naibi olan bu kişinin özünden uzak kaldıkları ve onun kendilerini tanımadığını sanırlar. Hayır, onların bir kerameti yoktur. Onlar bu Allah dostuna karşı kendilerini gizleyemezler. O bakışı ile, eseri ve hareketi ile onları tanır zahirinde ve batınında onları tanır. Bunda hiç şüphe yoktur. Yazık size ki alim ve arif sıddıklara karşı kendinizi gizleyebileceğinizi sanıyorsunuz. Ömrünüzü daha ne zamana kadar içtikler içinde geçireceksiniz? Ey ahiret düşüncesinden kopmuşlar! Size ahiret yolunu gösterecek kişileri arayınız. Ey kalpleri ölü olanlar! Ey sebepleri Allah'a ortak tutanlar! Ey Etrafındaki putlara tapanlar Ey güçlerine, kuvvetlerine ve dirliklerine tapanlar Ey mallarına, servetlerine, devlet büyüklerine ve onların etrafındakilere tapanlar Allah sizden büyüktür Bu kendilerine bağlandıklarınızın hepsi de izzet ve celal sahibi Allah'a karşı perdelidir Hepsi de Allah'tan uzaktır Zararı ve faydayı İzzet ve Celal sahibi Allah'ın gayrından görenler asla onun kulu değillerdir. O zararı veya faydayı kimden görüyorsa ancak onun kuludur. O bugün dünyada gazap ve hicap ateşindedir. Bugün Allah'ın gazabına uğramıştır, kendisiyle Allah arasında perde vardır. Yarın ahirette ise cehennem ateşindedir. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın azabından ancak tevbe eden, muhlis ve muahhit, muttakiler salim olabilir. Önce kalplerinizle, sonra da dillerinizle tevbe ediniz. Tevbe, galebenin kalbidir. Nefsinin hevai arzularının, şeytanın ve kötü arkadaşlarının galebesini tersine çevirir. Tevbe eden ve bir daha dönmemek üzere günahlardan dönen kişi Nefsine, hevayi arzularına, şeytanına hakim olur. Tevbe ettiği zaman kulağını, gözünü, dilini, kalbini ve bütün uzuvlarını günahlardan çevirmiş, yiyeceklerini ve içeceklerini haram ve şüphe endişesinden temiz etmiş, kazancında ve alışverişinde takva sahibi olmuş, bütün himmet ve gayretini İzzet ve Celal sahibi Mevla'ya Yöneltmiş olursun Artık alışkanlıkların yerini ibadete, Nasiyet ve günahların yerini de Taate bırakırsın Sonra şeriatın da Sıhhat ve şehadetiyle Hakikati iyice anlar ve Onda sebat eder Karar kalırsın Zira şeriatın şehadet etmediği Her hakikat zındıklıktır İmanı olmadığı halde iman gösterisinde bulunmaktır bu mertebeye ulaştığın zaman, diğer insanları görünce artık kötü ahlaktan sıyrılırsın. Onlardan müşahede ettiğin kötü secciye ve davranışlar sana iğrenç gelmeye başlar. İşte bu safhadan itibaren artık zahirin korumuş olur. Batın ise hep izzet ve celal sahibi Rabbinle meşgul bulunur. Senin için bu merhale tamamlanınca, dünya bütünüyle senin olsa, sana onda saltanat ve hakimiyet verilse ve gelmişi geçmişiyle insanların tamamı sana tabi olunsa bütün bunlar sana hiçbir zarar veremezler. Ve izzet ve celal sahibi Mevla'nın kapısından seni ayıramazlar. Zira artık sen onunla kaimsin. Ona yönelmişsin. Onun celal ve cemaline bakmaktasın. Onun celaline nazar ettiğin zaman adeta paramparça olursun. Cemalini nazar ettiğin zaman ise yeniden toplanırsın. Cemalini gördüğün an korku ve haşyetten üyüperirsin. Cemalini gördüğün zaman ise ümitle dolarsın. Celalini müşahede ettiğin zaman mahvolur. Cemalini gördüğün zaman ise yerinde sabit kalırsın. Bu zevki tadanların ne mutlu. Allah'ın bize yakınlığının tamamını tattır, bize kendi ünsiyet meşrubatını içir ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem ateşinden koru.